Oynayanlar Ali Ulvi Kurucu Nüvit Candaner Ertuğrul Ümit Dolu Çocuk Onur Kırış Dede Faruk Akgören Baba Engin Yüksel Vanlı Murat Gürkan Demir Samet Zade İsmail Yıldız Vehbe Efendi Orhan güzel Ala Dağlı Ahmet Taş Demir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 Efendimizin Mekke'den Medine'ye hicretini anlattı. Sözü döndürüp dolaştırıp şuraya getiriyordu. Oğlum, peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve diğer peygamberler hicret edip memleketlerinden ayrıldıklarında davalarını terk etmiyorlar. Yüzü bırakmıyorlar. Daha sonra da ilim, irfan, ahlak ve faziletin nuruyla gir geliyorlardı. Biz de hicret ederek memleketimizde elde edemediğimiz ilim silahını hariçte kazanıp temin etmek için gidiyoruz. Babanızın talebelerini düşünüyordu? Vanlı Murat Hoca fakirdi. İslam'ı takvasıyla birlikte yaşamak isteyen hal ve harekatı buna uygun bir zattı. Dedem, amcam, babam kendisini çok severlerdi. Benimle birlikte babamdan sarf nahibi okurdu. Van'dan mı gelmiş Konya'ya? Doğuda olup bitenlere şahit olmuş. Konya'ya sürgün gelmiş. Hükümete kırgın ve dargındı. Memleketin yine ilim yoluyla selamete ereceğine inanırdı. Bir yerde ilim öğrenmek imkansız hale geldiyse insan mümkün olan bir yere gitmelidir derdi. Böylece babamı teşvik ederdim. Hocam bu konuda bana söz düşmez ama heyecanımı mazur görün. Sevincimden söylüyorum. Hiç çekinmeden gidin. Yoksa son nefesimizde melekler gelecek. Yahu yeryüzü geniş değil miydi de böyle oturup kaldınız? Rızık endişesiyle bir yere yapışıp kaldınız. Niye hicret etmediniz? Allah'ın arzı geniş değil miydi diye soracaklar. O zaman ne cevap vereceğiz? Allah razı olsun Murat efendi. İnşallah bu işi yapacağız. Allah büyüktür. Siz duaya devam edin. Murat ilahi de bu tarafa olsun inşallah. O günlerde Murat Hoca talebeydi, değil mi? Evet. Babamdan ders alıyordu. Kaç yaşlarındaydı? Aa 50'li yaşlardaydı. Maşallah, 50'li yaşlarda hala talebe. Bu insanların hiç onuru, gururu yok muydu? Mevlana'yı ve Mesnevi'yi çok iyi bilirdi. O dönemde kendilerini Mevlevi tanıtan bazıları... ...bizim namazımızı Mevlana kılmıştır der, namaz kılmazlardı. Murat Hoca sinirlenir onlara şöyle derdi... Mevlana Hazretlerinin tarihi hayatına bakalım. Yirmi sene babası gibi bir alimler sultanında okumuş. Evleri bir medreseymiş. Dile kolay, yirmi sene. Bir yirmi senede kendi ilim okutmuş. Talebe yetiştirmiş. Ancak ondan sonra Mesnevi'yi yazmaya başlamış. Yani Mesnevi, kırk senelik bir ilmin, irfanın, terbiyenin hülasasıdır. Yalnız imanının ilhamıyla hislerini... Aşkını terennüm eden insan duygularını dile getirebilir. Mesnevi'de ise her bahis ele alınmış, hakkıyla yazılmıştır. Amcamın kendi camii olan Piri Paşa'da öğle ile ikindi arasında mesnevi okutulmasına da Murat Hoca vesile olmuştu. Murat Hoca kendisi de bu derslere düzenli katılırdı. Çok mutlaki bir zattı. O sıkı dönemde bu dersler devam edebildi mi? Öküz altında buzağı aranan bir dönemde ne düzenli sürdürülebilir ki? Kendimizce bazı hassasiyetlerimizi korumaya çalışıyorduk o kadar. Mesela istiyare yapılması icabetse Murat Hoca'ya yaptırılırdı. Kalbi hayatı iyiydi. Peki... Babanızı bu sevdadan vazgeçirmek isteyen hiç olmadı mı? <gülüyor> Gene hicret meselesine geldik. Hicret aile hayatınızın ekseni olmuş. Dönüp dolaşıp oraya geliyoruz. E Bazı akrabalarımız hoş karşılamadı tabii. Bazıları ise yardımcı oldu. Sametzade Hacı Mehmet Ağa Konya'nın zenginlerindendi. Mahallemizde oturuyordu. Bir akşam veda ziyafeti diyerek bizi evine davet etti. Amcamla birlikte bazı alimler ve tefsir sahibi Hadimli Vehbi Efendi de çağrılmıştı. Seviyeli bir topluluk toplanmış. Fakat gaye başkaymış. Samet Sade Hacı Mehmet Ağa babamı hicretten vazgeçirmek için toplamış bu topluluğu. Evet yemekler yendi, kahveler içildi. Ev sahibi Hadimli Vehbi Efendi'ye döndü... Hocam, bizim İbrahim Efendi ailesiyle birlikte Hicaz'a gidiyor, hicret ediyor. Ben yakında hacca gittim, oraları gördüm. Çok fakir bir yer. İbrahim Efendi satıp savıp götüreceği bir miktar parayla geçinmek ve çocuklarını okutmak istiyor. E, ama parası bitince ne yapacak? Korkarım ki büyük sıkıntılara düşecek. Bir daha ne ileri ne geri. Allah büyüktür. Elbet bir çıkar yol lütfeder. Vatanımızın, memleketimizin, Konya'mızın Hoca Efendi'ye ihtiyacı var. Siz alimsiniz, işin ilmi yönünü bilirsiniz. Olmazsa Vali Bey'e söylese ki bu işe o engel olsa... Hacı Mehmet Ağa, Allah bana üç tane oğul verdi. Üçünü de okutmak şerefinden mahrum kaldım. Ben hayatta mal, mülk, servet, devlet istemedim. Çoluğumu çocuğumu okutayım dedim. Bize büyüklerimizden miras kalan okumaktır, okutmaktır. Hafız yaptım ama alim yapamadım. Kafiyeye kadar getirdim ama polis eliyle ve mahkeme kararıyla men edildim. Evet, elimdeki para bitinceye kadar okutacağım. Param bitince de hacılara hizmet edeceğim, geçinmeye çalışacağım. Nasıl hizmet edeceksin, ne yapacaksın? Hacılara su taşıyacağım. Sakalık yapıp su satacağım. Allah büyüktür. Görüyorsunuz hocam. İbrahim efendi bizi dinleyecek gibi değil. Siz bir şeyler söylesiniz. Hacı Mehmet efendi, bu hale gelen bir davaya aşk derler. Bu, gönülden taşan akideye yerleşmiş iman aşkıdır. Bunun önüne geçilmez. Bu bir sevdadır. İlahi aşktır. Bırakın İbrahim efendi nasıl istiyorsa öyle yapsın. Mesela ben, ben oğullarımı okutabildim mi? Acaba ben öldükten sonra kitaplarım hangi mezatta satılacak? Allah razı olsun hocam. Berhudar olun. İbrahim Hoca oğlum. Arslan oğlum. Hacı Veys Efendi'ye böyle evlat yaraşır. Git, okut oğullarını. Allah muvaffakiyetler versin. Madem ki sen sırtında hacılara su taşımaya razı oldun, Rezak-ı alem olan Allah seni bırakmaz. Bırakmayacak. Aşk olsun Vehbi Hocam. Yani tam yaptınız yapacağınızı. Biz bir ateşi söndürün istedik. E sen tuttun ateşi çıra attın. Şimdi söndür söndürebilirse. acı Mehmet ağa, Bu aşkın önüne geçilmez. Bu yolun yolcusuna gitme demek en büyük cinayet olur. Bırakın gitsin. Allah'a güvenin. Çocukluk ve gençlik dönemi dedik, hep hicret konusu etrafında dönüyoruz. <gülüyor> hicret olayımız, çocukluk ve gençlik döneminin olayı. Ne yapalım? Hadimli Vehbi Efendi, Hacı Veys Efendi'ye böyle evlat yarışı demiş. Bu durumda biraz Hacı Veys Efendi'yi tanımamız icap etmez mi? Hacı Veys Efendi, büyük babam, babamın babası. Konya'nın 30 kilometre güneydoğusunda Şatır köyünden. Ben kendisini hep dede derdim. Dedenizin babası da alim miymiş? Dedemin babası Hacı Mustafa köyün yerlisiymiş. Alim miymiş bilemiyorum. Ama dedemi 15 yaşında ilim tahsili için Konya'ya göndermiş. Yanına küçük kardeşi Mehmet'i de katmış. İki oğlu mu varmış? İki oğlu ve kızları varmış. Konya'da Sarraf Ayvazzade Mustafa Hoca vardı. Annesi Veys dedemin kardeşiydi. Peki dedeniz ve kardeşi ikisi de okuyabilmiş mi? Köylüler büyük dedeme, Veys okur okumasına da Mehmet'i neden gönderirsin? Kalsa da sana köy işlerinde yardımcı olsa demişler. Ama büyük dedem ben cahil kaldım o kalmasın. Okuduğu kadar okusun yeter demiş. O zamanlar köy işlerinde insan unsuru mühim. Ee, herkes bir işin ucundan tutmak zorunda. Doğru. Mehmet amcamız okuyamamış zaten. Nasip meselesi. Bir sene sonra köye dönmüş. Ve istedem açıldıkça açılmış elhamdülillah. Peki o zamanlar okumak kolay mıymış? Medreseler henüz kapanmış değil Konya'ya medreseye giderken anneleri dedemle kardeşine kendi koyunlarından bir çömlek kavurma, bir çömlek tereyağı, bir kese de bulgur vermiş. Pilav yapıp yiyecekler. <gülüyor> Dedem o günleri anlatırken derdi ki... Yemeği annem pişirin biz yerdik Yemek pişirmenin ne olduğunu bilmezdim Meğer çok minnetli bir işmiş Bir medresede kalır bir başka medresede ders okur Öyle vakitlerinde kaldığımız medreseye yemek yemeye gelirdik Bulgurun suda kaynayıp açılması vakit alıyor Mehmet'e dedim ki sabah giderken bulguru suya koyalım Biz gelinceye kadar ıslanır açılır Biz de vakit kazanırız Öyle yaptık bir de baktık ki bulgur suyu çekmiş, kabarmış, pişmiş gibi olmuş. Sonra düşündüm, ya annem bu bulguru pişirip de kuruttu. Tekrar pişirmeye ne lüzum var dedim. Öyle de yenebiliyor mu? Böylece sahana kavurma yağ koyup, ıslanmış yumuşamış bulguru yiyor vakit kazanıyorduk. Bununla günlerimiz geçiyordu. İlim tahsilinde vakit çok mu önemlidir? İlmin bütün sermayesi vakittir oğlum. Dedem işte bakte bu kadar önem veren çok ciddi bir insandı. Takva, fazilet, ahlak ve dürüstlük itibariyle de hayatta pek aslanmayan kimselerdendi. Mehmet amcamın gevşekliğini görünce babasına haber göndermiş. Kardeşim burada haylaz olur diye korkuyorum yanına al hiç olmazsa sana yardımı olsun demiş. Amcamı geri köye göndermiş. Dedeniz ilim konusunda hem ciddi hem gayretli... ...ve hem de azimliymiş. Azimliymiş, evet. Köprü başında Cevizaltı Medresesinde okumuş. Sonra bu medresenin mütevellisi olmuş. Van'dan sürgün gelen muacirleri burada misafir etmiş. Peki, hocalardan bahseder miydi? Sadece Dağlı hocayı hatırlıyorum. Ciddi, feyizli, talebeyi çalışmaya sevk eden bir zat imiş... ...dedem medreseden icazetini alınca... ...bu Aladağlı hocayı köyüne... ...yani şatır köyüne davet etmiş. Veys Efendi... ...bugüne kadar hep yaya giderdiniz köyünüze. Bu kanun nereden geldi? Babam yeni almış hocam. Baksanıza ne güzel. Öküzler çekiyor, o da zikrede de yürüyüp gidiyor. Allah Allah, Allah Allah. Bunun üzerinde ders okunur yahu. Okuyalım hocam, kitabımız var. Dedem kitabı açar, okumaya başlar. Hem arabayla gitmekte hem de ders yapmaktadırlar. Bir zaman sonra Aladağlı hoca der ki... Veys efendi, kitaptaki yeri unutma. Parmağını bas da Allah'a bir şükrederim. Yahu ne nimettir bu. Allah bize ne nimetler vermiş. Hem oturuyoruz hem yürüyoruz yahu. Allah Allah, Allah Allah. Bu nimetin şükrünü biz nasıl eda edeceğiz? Elhamdülillah hocam. Cenabı ı Hak ihsan ediyor işte. Uyanık insan nimetin kadreni bilir Veys efendi. Çok şükretmeliyiz, çok. Ne mübarek, ne kıymetli, ne kamil insanlar gelip geçmiş. Muhakkak zamanımızda da vardır. Bu muhterem insanların, mesela Aladağlı hocanın çocukları, torunları onu tanımalı. Onunla iftihar etmeli. Onun yolundan gitmeliler. İnsanlar dedelerini tam bilse utanır. Onlara layık olmaya çalışır. Utanmalı ve layık olmaya çalışmalı demek istiyorsunuz. Mesela dedeniz... Size bir yol göstermiş oldu mu? Dedem Hacı Veys Efendi rahmetli vaktine çok dikkat ederdi. Boş anı yoktu. Okur okutur vaz ederdi. Bazen bu hassasiyet neden diye sorardı. Oğlum, melekler her anımızı kaydediyorlar. Vakit Allah'ın bize lütfettiği sermaye. Hesabı verilecek. Bir düşün. Her iş vakte bağlı. Sonra insanoğlunun ağzından çıkan her söz kaydediliyor. Rakip ve Atip isimli iki melek bunun için görevli. Hayırlı ve iyi bir sözse sağdaki faydasız kötü bir sözse soldaki yazıyor. Ya hayır söyle ya da sus diye boşuna dememişler. Dede sanki bütün alimlerin özellikleri, güzellikleri hepsi sende toplanmış gibi. Bildiğim her alimin güzel özelliklerinin hepsi sende var. Bu nasıl oluyor? Estağfurullah oğlum Adam gibi bir Müslüman olabilsek o bize kafi Alimler nerede biz neredeyiz Dedem bana sanki bütün Anadolu'nun alimleri bir araya gelmiş Özü çıkarılmış ve hepsinin ruhu bir damla halinde dedemde tecessüm etmiş gibi gelirdi Dedem sanki o bütün alimleri temsil ediyordu. Merhum Akif Bey Fatih Camii için o bir mabet değil, mabuda yükselmiş bir ibadettir der ya, Hacı Veys Efendi de ihlasın, irfanın, aşkın, feragatin, dürüstlüğün, Allah'a kul olmanın hülasa kamil bir mümin ve Müslümin timsaliydi. Nasıl bu ikme varabildiniz? Sen onu bırak şimdi. Asıl felaket ne biliyor musun? Hayırdır inşallah. Bu hatıraları dinleyen insanlar diyecekler ki... ...yahu bu Ali Ulvi kurucu denen adam... ...böyle bir dedeyi gördüğü... ...böyle bir aileden yetiştiği... ...böyle bir muhitte büyüdüğü halde... ...niçin böyle zavallı kalmış? Estağfurullah. Ne yapayım? Ben de o büyük şahsiyetleri gelecek nesillere tanıtarak bu kusurumu bir nebze olsun hafifletmeye çalışıyorum. Dedenizle beraber geçen zamanınız oldu mu? Yaklaşık beş yıl. Çok yere kendisiyle beraber ben de giderdim. İbadete ve İslami edebe çok dikkat ederdi. Allah'ı ve Resulü'nü anlatmaktan hiç usanmazdı. Söylemiş olmasına rağmen bazen ben da solundan yürürdüm durur ikaz ederdi beni. Buraya kadar dikkatliydi yani. Bizim okuduğumuz Arapça lisan kitapları ezberindeydi. İnsan Kur'an-ı Kerim'i ezberler. Fakat o lisan kitapları nasıl ezberlenir ki? Bilemiyorum doğrusu. Galiba bunu ancak bulgur pilavının pişmesini dahi bekleyemeyecek kadar... ...vaktinin kıymetini bilen biri başarabilir. <gülüyor> Sen anlamışsın maşallah. <gülüyor> Mesela o abdest alırken bana kitap okutur... Kendisi de zihninden takip ederdi. Abdest almak kaç dakika sürer ki? Dedemin abdest alması biraz uzun sürerdi. Sorardım. Dokuzuncu bölümün sonu. Yarın aynı saatte tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Burç Production.